يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون <تصفيق> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء <تصفيق> واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 ve kullu bi'tatin dalale ve kullu dalaletin fi'n nar ve muhterem kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. ]amin. Kardeşlerim, imanın şubeleri dersimizin 66. şubesindeyiz. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz inşallah. 66. şubesi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 Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki لَا يَتْتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Sakın ola ki müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edilmesinler. وَمَنْ evet. يَفْعَلِ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَهُ Ve yine diyor ki Ey Peygamber, Ey Nebi el kufrara vel munafiqine vaghluz aleyhim. O kafirler ve münafıklar ile mücadele et ve onlara karşı da sert, kaba davran buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki Ey iman edenler sakın ola ki benim de sizin de düşmanınız olan kafirleri dost edinmeyin.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 Ey iman edenler sakın eğer ki babalarınız ve kardeşleriniz küfrü imana tercih ediyorlarsa sakın ola ki onlara dost edinmeyin. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında ve halen de günümüzde ve insanlık var oldukça da bu devam edecektir. İnsan babası da olsa, Öz anne babadan bir kardeşleri de olsa eğer ki onlar küfrü imana tercih etmişler ise ne yapamazsınız onları asla asla dost edinemezsiniz. Bu men yetavellahum minkum fa ulai zalimun. Eğer sizlerden her kim onları dost edinirse işte zalimler onlardır buyurur Allah Subhanahu ve Teala Tevbe Suresi 23. ayeti kerimesinde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 La tsahib illa mu'mina. Ancak ancak mümini dost edin. Ve la ye'kul ta'amaka illa Yemeğini de ancak muttaki, Allah'tan korkan, taki olan kimselere yedir buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim biliyorsunuz, Allah Resulü vesselam zamanında işledikleri bir günahtan dolayı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam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 yökhricuhum minad nur Allah dost, e, ki Allah iman edenlerin dostudur. Onları zulümattan karanlıklardan nura çıkartır. Vellezine keferu awliâuhum at-tâğût. İnkar edenler kafirler de tagutun dostlarıdır. Yökhricûnehum nur ile Onlar da tam zıttı ki insanları nurdan zulümata, karanlıklara çıkartır buyurur Allah azze ve celle.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 Tayfe taife yaratmışlardır ki aslında evliyaullah iman eden her herkes, herkes nedir evliya Allah'tır. Aksi evliya şeytandır. İnsan ya Allah'ın dostudur ya da şeytanın dostudur. Allah azze ve celle bizi kendisini dost edinen kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Kafirleri düşman edinmek dediğin zaman da onlara karşı her türlü bağ kesmek ve söz ve e, davranışlarda onlardan uzak olmak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 Sevgi ve nefret üzerine kurulmuştur. Dostunu seveceksin, düşmanla da ne yapacaksın? Buğz edeceksin. Dost, müminler, düşman ise nedir? Kafirlerdir. Ki Allah Azze ve Celle bunları müminleri ve kafirlere karşı e, muameleyi anlatırken u beynahum. O müminler ki kendi aralarında çok merhametlidirler. Ama kafirlere karşı ama kafirlere karşı çok şiddetlidir buyurarak Müslüman'ın, müminin arasındaki muameleyle kafirlere karşı olan muameleyi ne yapmıştır? Açıkça bildirmiştir. Konuyla alakalı İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki ki e, Hebrül ümme İbn Abbas radıyallahu anhumanın e, vasfı e, Hebrül ümme yani bu ümmetin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 Bunun manası ise La ma'bude bi hakkin illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah yoktur. Biliyorsunuz ilahlar çoktur. Allah Resulü zamanında ondan önce ve günümüzde nedir? Birçok ilah türemiştir ama nedir? Allah'tan başka bütün ilahları ne yapıyorsunuz? Terk ediyorsunuz, reddediyorsunuz. Şeyhul İslam İbn-i Rahimullah diyor ki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 Muhammedun Resulullah denildiği zaman da bu da kelime-i tevhidin ikinci şıkkıdır ki bu da Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın emrettiklerini yerine getirip kaçındık e, yasaklarında yasakladıkları şeylerden de ancak ve ancak kaçınmakla mümkündür. Eğer bir insan sadece la ilahe illallah der, Muhammed Resulullah sözünü söylemez ise o insan Müslüman değildir kardeşlerim. Her ikisinde ne yapması, söylemesi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 İslam'dan gayri bir dinle gelirse, o ondan asla kabul edilmeyecektir. وَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ مِلَا الْخَاسِرِينَ O, kıyamet günü hüsrana uğrayanlardan olur buyurur. Allah Azze ve Celle Alimran Suresi 85. ayeti kerimesinde. Sonra kardeşlerim, olumsuz kılma ve ispat vardır. Dört şeyi olumsuz kılarken dört şeyi de ispat eder. İlahları, tağutları, ortakları ve rapleri ne yapar? Yok eder, olumsuz kılar. İlahlar dediğimiz zaman kardeşlerim bunun manası nedir? Herhangi bir hayrı gelbetmede, istemede veya herhangi bir zararı defetmede insanın kastettiği her şey ilahdır. Sen eğer bir şeyin hayrı için veya bir zararın def'i için yok etmek için ona yaklaşırsan işte sen onu ne yapmışsın? ilah edilmişsin demektir. Evet. Tıpkı insanların bugün kabillere gidip herhangi bir hayır isteyip kendilerine başına gelen bir e, zararın da def etmelerini istemeleri gibidir. Tağut denildiği zaman da <gülüyor> kendisi razı olduğu halde kendisine tapınılan veya ibadet edilen demektir. Ortaklar denildiği zaman allah İslam dininden seni alıkoyan şeydir ortaklar.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 Ve maalesef Allah'ı sever gibi o malı aile-i ne yapabiliyor? Sevebiliyor. Rabler ise kardeşlerim seni haktan alıkoyuyor. Rabler. Allah diyor ki اتخدوا احبارهم ورهبانهم اربادا من min dunillah". Onlar kendi rahiplerini, hahamlarını, papazlarını ne yaptılar? Allah'tan başka Rabler edindiler. Onlar şöyle yapın dediği zaman hak veya basıl hiç ayırt etmeden yaptılar. Dolayısıyla onları ne yaptılar? Kendilerine Rabler edindiler. Aynı zamanda bu kardeşim beş şeyde ne yapar? İfad eder. Bunlardan birincisi kasıttır. Bu da kastın ancak ve ancak Allah olmalı. Ne yaparsan yap, niyetinde hep Allah olmalı. İkincisi ise ikinci ve üçüncü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 Sufyan İmamü'l-Celil Sufyan bin Uyeyne radıyallahu anhu diyor ki Bizler diyor e, Muhammed bin Abdülmelik el-Musisi anlatıyor. Bizler Sufyan bin Uyeyne 170 senesinde Hicri Sufyan bin Uyeyne radıyallahu yanındaydık diyor. Bir adam imandan sordu. O da dedi ki kavlün ve amel söz ve ameldir dedi diyor. O da dedi ki artar ve eksilir mi?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 o zaman yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de iken ilk yıllarda davetinde yaptığı şeydi diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın başında ilk yaptığında ne vardı? Sadece söz vardı. Gelin. La ilahe illallah söyleyin. Ondan sonra ne yaptı? Amel zikredilmeye başlanıldı. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muad'da İbni Cemel Radiyallahu Anh'u Yemen'e göndermesi gibi. Ne yap? Onları ilk önce La ilaha İllallah'ı anlar. Onları kabul ederlerse ondan sonra namazı zekatı emret. Diye ne yapmışlardır? Bu şekilde göndermiştir. Sıfıyan radıyallahu anhu e, sözüne devamla diyor ki Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün insanlara gönderdi. Onlara La İlahe illallah ve kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu ne yaptı? Emretti. Onlar diyor bunu söyledikleri zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kanlarını, mallarını ne yaptılar? Kurtardılar. Ancak diyor bu sözün hakkı bundan müstesnaydı. Ay şey yapmışlardı. Allah azze ve celle onların kalplerinde bu sözün sıdklığını, doğruluğunu anlayınca ne yaptı? Onlara namazı emretti. Emretmelerini söyle. Emretmesini söyledi Allah Teala sallallahu aleyhi ve Allah Resulü de emretti. Onlar da yaptı. Vallahi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 Yine Allah Azze ve Celle, Sıfran ya da sizine devam ediyor. Yine Allah Azze ve Celle onların kalplerindeki sıfıklığı, doğruluğu anlayınca onlara ne yaptı? Kâbede tavaf etmeyi ve bir şey olarak, e, eziklik olarak kafalarını, saçlarını tıraş etmelerini emretti. Onlar da vallahi ne yaptılar? Hemen yaptılar.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 Onların ne ikrarları, ne namazları, ne hicretleri, ne de babalarıyla e, kavga, et, e, savaş yapmaları, ne de tavafları onlara ver, e, fayda vermezdi. Yine Allah tabareke ve teala onların kalplerindeki doğruluğu anlayınca onlara ne yaptı? Dinin bütün şeri, e, kurallarına, hudutlarına uymalarını emretti ve onlar da yaptı diyor, yerine getirdi. Ondan sonra Allah buyurdu ki, Al Yüma, Akmelti Lekum Din Küm, Bugün sizinizi keman yardırdım. Nümetimi tamamladım ve sizden bidolarak İslamdan razı oldum buyurtu. Maillerim, kardeşimi muammandı. Kardeşine yardım etmek dostluk belâdanıdır. Almazım. Allah razı olsun. Derslerine amel ediyor kardeşim. Evet. Allah hayır versin. Ee, bu sıfran radıyallahu anhu'nun sözü kardeşlerim. Yine Süfyan radıyallahu anhu diyor ki, her kim imandan şeylerinden terk ederse bu hasletlerini bize göre kafirdir. Her kimde tembellik olarak veya tehavvundan dolayı kolay almasından dolayı Yap, terk ederse onu da tehdit te ederiz, te te te te te te terbiye ederiz ve o da nedir? E bize göre nakıs imanı vardır. İşte sünnet bu şekildedir. Kim sorarsa benden de bu şekilde cevap verin, söyleyin demiştir Sufyan radıyallahu anh Evet kardeşlerim, şimdi burada Sufyan radıyallahu anhunun sözüyle anlaşılan şu ki kardeşlerim iman önce kalplerde yerleşmesi gerekir.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 Evet. <Gülüyor> Birkaç söz daha zikredeyim, ondan sonra inşallah bitireyim. <Sessizlik> <Sessizlik> Valla ulbara, la, ul la ilahin Allah'ın Gereklerinden bir tanesidir kardeşlerim. Sohbetimizin başında geldiği gibi ki dostluğun aslı sevgidir kardeşlerim. E, düşmanlığın aslı da buzd etmektir, sevmemek fiksinmektir ki bununla da bütün kalbin ameli ve cevarihin ameli ortaya e, çıkmaktadır ki bu da yardımdır, e, muhabbet meslemektir, e, cihat gibi, hicret gibi nedir? Amelin, e, bedenin yaptığı ameller bunun meyvesidir kardeşlerim. O yüzden velâ vel bara dediğimiz dost ve düşmanlık la ilahe illallah'ın gereklerinden bir tanesidir. Konuyla alakalı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 ve daha birçok ayeti kerime de Allah Azze ve Cel le dolağızaranın müminleri sevip, muhabbet edip, muhabbet besleyip, kafirleri düşman edinmenin la ilah illallah'ın gereklerinden olduğunu ne yapmıştır? bizlere haber vermiştir ki e, hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Celil ibn Abdullah El Beceli diyor ki ben Allah Resulü Sallam'a her Müslümana nasihat etmek ve kafirden de uzak olmak üzere beyat ettim demiştir. E, Celil İbn Abdullah El Beceli radıyallahu anhu ve yine Allah Resulü Vesselam e, imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Bu bir müminin en yüce olması gereken vasıflarından bir tanesidir kardeşlerim. Daha önce i̇bn Abbas radıyallahu anhümün, anhumanın sözünü zikrettik. Her, için, her kim Allah için sever, Allah için buz e, eder, Allah için dostluk yapar, Allah için düşmanlık yaparsa ancak bu şekilde Allah'ın dostluğunu nail olabilir. Her kim de bu şekilde ne yapabilir? İmanın tadını alabilir. Bir kimse namazı çok takılsa, kılsa, çokça oruç da tutsa, böyle yapmadığı müddetçe, Allah için sevip Allah için buğz etmediği, Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık yapmadığı müddetçe imanın tadını asla asla alamaz buyurmuştur. Demiştir İbn-i Abbas radıyallahu anhamah kardeşlerim. Evet. O yüzden bir müminin ancak ve ancak mümini ne yapması gerekir?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 O yüzden bir Müslüman, bir Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyurarak Müslümanlar arasındaki de ahnakı kuralları ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bildirmiştir kardeşlerim. O yüzden dostluk ve düşmanlık hakikaten La İlahe illallah sözünün, tevhidin,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 Kendisi için ayrılan kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran her, her alimeli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım. Sübhanekallâhumu zihamdik. İşadu en la ilahe illa anta s-sagfirüke ve tûbile. Ve ahiru da'vana enilhamdunillâhi rabbilâh. Allah razı olsun Allah kıybers. <gülüyor> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amel. Sorun var mı? Ya bu diş de ben rahatsız ediyor. Her zaman kullanamıyorum. Derste takıyorum. Geçici diş olarak o da biraz rahatsız ediyor. Bakın zelal edin.